Önemli hususlar bunlar, önemli konular bunlar. Bu üç konu var ki az sonra zikredeceğim. Ve o hadis hadisen Sizlere bundan bahsedeceğim, sizlere bunu anlatacağım. Sizler de bunu ne yapın? iyi dinleyin, iyi anlayın ve bunları ezberleyin. Aynen böyle diyor Allah Azze ve Celle. Ma abdin min sadaka Bizlere öğrettiği ilk husus, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği ilk husus şu.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 kelime كَلِمَةً نَحْوَهَا Diyor ki sahabe buna benzer şeyler söyledi aleyhissalâtu vesselam. وَاُحَدِّفُكُمْ hadisen فَحْفَظُوا Yine devam ediyor aleyhissalâtu vesselam. Sizlere bir hadis daha anlatıyorum. Sizlere bir husustan daha bahsedeceğim. Bunu da ezberleyin. فَحْفَظُوا قَالَ اِنَّمَ الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٌ Diyor ki aleyhissalâtu vesselam. Dünya da insanlar şu şekilde dört kısma ayrılır. Yani dört kısım insan vardır.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 Hayrul mali ma aana'al abde ala taati llah. Dur insana verilen malın en hayırlısı nedir? İnsana verilen zenginliğin en hayırlısı, en güzeli hangisidir? Sahibini yani o malın sahibini bu malın Allah'a itaat et sürüklediği, Allahu Teala'ya itaat etme konusunda o malın ona yardımcı olduğu mal. Yoksa bunun dışındaki zenginlik, bunun dışındaki mal mülk kula vebal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 ve malıyla Allah'tan sakındığı, yani malını Allah-u Teala'nın sevdiği yerlere kullandığı, sevdiği yerlerden kazandığı, sevdiği yerlere harcadığı. Ve yasulü fîhü rahimehu, malıyla sılay rahimde bulunduğu, akrabalarına, eşine, dostuna yardımda bulunduğu. حقا, ve yâlemu ve Allah-u Teala'nın hakkını gözettiği kimse. Feâzâ bi'afdâlil menazil. İşte diyor ki bu dört kısım, dört grup insanlar içinde,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 kalbine ilmi yerleştirmiş, takvayı yerleştirmiş insan. 3. kısım insan ise o abdin razakahu Allahu ve lem Allah, Allah Teala'nın kendisine mal verdiği, zenginlik verdiği ama ilmi vermediği. İlim sahibi olmayan cahil insan. Fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghayri ilm. Ne yapıyor? Malında Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu malda, zenginlikte gelişi güzel Kimi zaman iyiler iyilik yaparak kullanıyor, kimi zaman şer, kötü işlerde kullanıyor. لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ Bu kazanmış olduğu malda Allah'tan sakınmıyor, takva sahibi değil. Nereden kazandığına bakmıyor, nereye harcadığına bakmıyor. وَلَا يَصِلُ فِيهِ Bu malıyla, bu mülküyle sıvayı rahimde bulunmuyor. Eşini, dostunu, akrabasını gözetmiyor. وَلَا يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِي <gülüyor> حَقَّ Allah'ın hakkını gözetmiyor bu malda. Zekatını vermiyor, fakirin hakkını eda etmiyor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 Niye çünkü o uykuyu uykuyu ne için uyudu uyumaya niyet ediyor? Uyuyayım, vücudum dinlensin. Gecenin bir bölümünde Selamünlüğü Aleykümselam aleyküm. Gecenin bir bölümünde ne yapayım? Kıyama kalkayım. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiş. Bu kale hadisun hasenun sahih. 15. hadis Aişe <gülüyor> radıyallahu anhuma hadisi: "Enhum zebahu şaten." aleyhi ve ﷺ, "Ma bqiya minha? "Kâlât ma bqiya minha? "İlla ketifuha." Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor bizlere. Bir koyun kesiyorlar. Küçük baş hayvan kesiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, diyor ki, o "Hayvanın neyi kaldı bize? Ayşe Radıyallahu Anh'a diyor ki, "Ma bqiyat minha? "İlla ketifuha." Yani hayvanın ön kol ya da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 kalandan değil, senin değil, az sonra gidecek. Sana bir faydası olmayacak. Sana o günlük bir faydası olacak. Yemek yiyeceksin, karnını doyuracaksın, çoluğunla çocuğuna götüreceksin ve bitecek. Ondan sonra şehrin kanalizasyonuna karışıp gidecek. boşla Ama öbür küsü öyle bir hayır ki ahirette senin için ne olacak o? Bir çıkış kapısı olacak. Ravahutrimidiy.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 Allah yolunda harca infak et ki Allah da sana ne yapsın? Harcasın. Eğer Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl ifade ediyor? Diyor ki kesenin ağzını bağlama ki senin kesenin ağzı da bağlanmasın. Tabi rivayetlerde enfiqî ev enfihî ev gibi farklı ifadeler var. Alimler diyor ki bunların hepsinin manası birbirine yakındır. Ve lâ tuhsî fe yuhsillâhu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 insanlara bir konuyu anlat, anlatmak istediğinde, onlara o konuyu daha da yaklaştırabilmek için benzetmelerde bulunuyor. Bununla da alakalı hadis alimlerine yapmış, mustakil hadis kitapları bile kaleme almışlar. Hadislerde geçen darbu meseller diye. Böyle kimi zaman aleyhissalatü vesselam bir şeye benzetiyor, kimi zaman farklı bir şeye benzetiyor. Bu hadiste de aleyhissalatü vesselam ile bakil ile infak edeni şu kimselere benzetiyor. Diyor ki مثelul bakili vel munfiki كَمَثَلِ رَجُولَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ سُدِيِّهِمَا اِلَى تَرَاقِيهِمَا Allah yolunda harcayan ile bakil, alime diyor ki bu hadislerde geçen bakil üzerine vacip olan farz olan harcamaları yapmayan kimse zekatını vermeyen ailesine gerektiği gibi bakmayan üzerine düşen diyorsunuz evin erkeğine ne düşer ailesine nafaka iyi hazır etmesi, nafakayı sağlaması düşer. Zekatını vermesi düşer. Daha önce zikretmiştik. Kendisinden miras hak edecek insanlar zaruret halindeyse, aç ise onlara bakması düşer. Diyor ki Aleyhisselam vesselam bakil ile, cimri ile Allah yolunda harcayan insanın örneği şu, şu kimseye, şu kimseye benzer. Diyor ki üzerine zırh giymiş ama zırhın ölçüsü deney göğsünden şu gırtlak itimindeki ne kemi diyoruz biz buna? Efendim köprücük diyoruz. Köprücük mü, kürek mi? Ne diyoruz buna? Köprücük, köprücük kemi diyoruz. Teraki deniyor bunu Arapça. Turkuva. Niye teraki? Turkuva? Diyorlar nefes çünkü buradan ne yapar? En son buraya yükselir. Arapçada yükselmek ifadesini raka yarka. Onun için buraya ne denmiş? Turkuva. Yani diyor üzerlerine çok böyle küçük bir şekilde küçük bir zırh giymiş insana benzer bunların örneği. Demirden zırh giyer. İnsan zırh neden giyer? <gülüyor> düşmanın kılıcından, düşmanın okundan kendisini koruması için. Özellikle buraya girmesinin sebebi çünkü vücudun en hassas bölgesi kalp burada, değil mi? Bu burayı korumak. Fe amma'l munfiqu fe la yunfiqu illa sabagat. Diyor. Allah yolunda harcayan, Allah yolunda malını harcayan insanın diyor zırhı Harcadıkça diyor onun vücudunu örtmeye örter. Yani zırh büyüyor. Aw farat ala jildi hatta tukhfiya bananehu. Harcadıkça bu zırh büyür, büyür ta ki diyor parmaklarının ucunu bile ne var? Örter. Bakın Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlatıyor bize? Nasıl meseller veriyor? Wa ta'fu wa O kadar uzar ki bu zırh hatta yere kadar sürtünür diyor. Yolda yürürken ayak izlerini bile siler buzdur. Adam basıyor arkadaki zır ne yapıyor? O ayak izini siliyor. İmam Neve Allah diyor ki yani bunun manası nedir? Diğer alimler de diyor. Yürüdükçe yani Allah yolunda malını harcadıkça sadaka ne yapar? infak günahları siler. Bakın benzetme üzerine benzetme yapıyor Hazreti Osman. Diyor ki elbise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 çok hayırlı bir amel. Onun için alime diyorlar ki El-Hasene tuted'u li ukhtiha. Ne demek El-Hasene tuted'u Yapılan bir iyilik, yapılan bir hayır sahibine diğer yapacağı hayırın kapısını açar. Kolaylaştırır. Yani hayır, hayırı açar. Yine yani diyorlar ki şerde, kötülüklerde ne yapar? Diğer yapacağı şerrin kapısını açar. Çok önemli bir husus. Kişi ne yapmalı? Kişi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 min kesbin tayyib ama hangi şartla? Min kesbin tayyib. Helal kesiple. Helal kazançla, temiz kazançla. Çünkü biliyorsunuz diyor ki rivayette Allahu illa tayyib." Allah temizden başkasını kabul etmez. Hadisi biliyorsunuz Aleyhissalatu vesselam bir adamdan bahsediyor. Aş as ve ağbar saçları toz dumana karışmış. Üstünde başında Elbiseleri tozlu dumanla, yolculuktan gelmiş. Yani doğasının kabul olması için bazı şartlar oluşmuş. Yoldan gelmiş, gariban, ellerini açmış, yalvarıyor. Ya Rab, Ya Rab, biliyorsunuz hadiste aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kul ellerini, Rabbini açtığı zaman Allah onları boş göndermekten, boş çevirmekten hayal eder. Yani doğanın icabet olunması için şartlar var. Bunlar oluşmuş bu adamda.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 Düvâyette ne diyor? Vekil ta yede yemin. Onun iki eli de nedir? Sağdır. Sağdır. Bundan maksadın ne olduğunu da hatırlıyorsunuzdur inşallah. Sûm ya rubbiha lisahebiha kema ya rubbi ahdukum Allah Teala diyor bu hurmayı alır sahile. O hurmayı tasadduk eden insan için Allah Teala bu hurmayı büyütür, yetiştirir. Yani karşılığını kat kat verir. Neye benzetiyor burada?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 mesela, تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل۪ي Tâ ki bu hurma, ta ki bu kulun vermiş olduğu hurma ne gibi olur diyor Aleyhisselatü Vesselam? Cebel. Dağ gibi olur. Yani düşünsene ahirette bir sonraki babta gelecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, فَاِنَّا ظُلْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Buradaki bir zulüm, dünyadaki bir zulüm, kıyamet gününde zulümat, onlarca, yüzlerce zulüm olarak karşına gelecek. Büyüyecek onların hepsi.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 Hasene'nin, yapılan iyiliğin Allah katındaki karşılığı ney? Birden ona ya da ondan kaça? 700'e ya da daha fazlası. Diyor ki işte nafaka, infak o 700'den yüzden daha fazlası. Niye? Delil. Evet hurmanın daha olan kıyası. Diyorlar ki hurma dağı ne kadar küçük olursa olsun hurmadan 700 kat daha nedir? Büyüktür. O zaman, o zaman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 kendisine bir kıymet verilmiş. Melek o adamın adını anıyor. Bu sen de olabilirsin. Eğer gökte adının anılmasını istiyorsan bunun sebepleri var değil mi? Hadislerde Allahu Teala açıklıyor, Allah Resulü Vesselam açıklıyor. Kim beni bir toplulukta anarsa ben onu ne yaparım diyor? Bir toplulukta anarım. Kendi katındaki melekleri de anarım, anarım. Al sana başka bir müjde. Yani gökten adı gökte adı anılanlardan olmak istiyorsan bereketin üzerine yağmasını istiyorsan bu hadisi kendine ne yap? Örnek al. Diyor ki bu sahabe فَتَنَحَ ذَٰلِكَ السَّحَابُ fa مَا اَهُ fi حَرَّةٍ Bu bulut yönünü değiştirerek ne yaptı? Volkanik bir yapıda oluşan bir yere yağmuru bıraktı. Harra kelimesi arkadaşlar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 Adam hemen anlıyor. Diyor ki yani o isim hangi isim? Az önce bulutun içinden gelen o duyduğu isim. Fekâle lehu ya'abdallâh lime tes'elûnî an ismi Diyor bana niye ismini soruyorsun? Yani, bahçe sahibi o yolcuya soruyor. Neden ismini sordun? Fekâle <gülüyor> inni sem'i'tu savten fîs-sehâbillezî hâzâ mâ uhû yekûl iski hadîkata fulân nismik. Femâ tasna'u Diyor ki ben az önce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 Kimi kullarda var ki eli titriyor böyle. Eli cebine giderken daha cebinden çıkarken değil, cebine giderken ne yapıyor? Titriyor. Bu şuh. Onun için allah Teala diye. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰكُهُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim diyor? Nefsinin cimriliğinden. şimdi bulunan bu cimrilikten, bu kötü hasletten korunursa, bundan uzak yaşarsa, فَاُولَٰكُهُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte o. Onlar kimlerdendir? فَلَهَا